Kur'an bahsettiği o için cennet, cehennet ama katiyememiş yani şey. ancak senin iç huzurun, cennetindir. Senin evindeki rahatsızlık, içlerindeki rahatsızlık, cemir, dişindeki rahatsızlık, hastalığın, bir diş ağrındayım senin cehennemindir. Senin cehlin, cehennem, senin cehennemindir. Cehennem azıp çekersin cehennem, cahillem üzerinden. Zengin de olsan değişmez yaktan değişmez. Cennet. Fakir de olsan e, kalbi huzurun var mı? Cennet evde içerisinde sen. Bu bu tasavvüf cennet cehennemdir. Ama şerri cennet cehennemde, de Kur'an dedi bahsettiği cennet var. Bunu biz iki yolu söylüyorsunuz. Dünyadaki cennetçeğe ne cennet, var ki cennet? Eğer iş varsa zaten günah işlemeye giterek kalmaz. İş huzunu yoksa dünyada, her gün günah iş yersem, benim babam rahmeti şöyle bir e, misal demişlerdi. Yahu fakir, akşamüstü, mesela Ramazan veya akşamüstü, önüne bir tas çorba konuyor, limon yoktur. Hay Allah! bu fakirin Allah kahretsin bir limon bir limon da evde yok. Ha, bu Allah'ın nimetlerini küfrendir. Küfr etmeyeceksin. Huzurun varsa ki Allah bugün bunu kısmet etersin. yemeğini yer kakarsın. Ama senin hiç huzurun yoksa her şeyi kızıp ağır çalıyorsan Allah kahretsin bu limon olmayan büyük günah işlemiş olursun. Allah'ın verdiği nimetler karşı da günah işlemiş olsun. Bunun günah, bunu senin de Allah arasındadır. O affeder etmez neyse orasını. Ona, ona kalmış bir şey ama insani minasebetler arasında bir günah işlersen Allah onu en küçük noktasına kadar sorar. Hiç heseptirmez. Onun cezasını çekersin, cennetin nasipti öyle gidersin. Fakat cezası vardır, affı da yoktur. Çünkü ben bu cehennemden çıkış konusunu idrak edemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim mealleri birkaç kez okudum. Sürekli Allah'a Kur'an-ı Kerim'de onlar ateş eğili, ebediyen kalacak diyor sürekli. İşte orada ee, bu, bu açıdan idrak edemiyorum yani bir türlü Onlar acaba... Allah'ın birliğini inkar edenler. Evet. Allah'a eş koşanlar. Yani bir Allah var mı? Bir dede de, de, de, de, de, de, de, de, de. ahlak Allah. güne tuttular. İlahi güne tuttular da varsın. Ona Allah'ın birliğini ret versin. Biz ne dedik ya ilahe illallah diyoruz. Allah'tan müşkün mafut yoktur dedi mi? Bunu demeyenler veyahut da diyenleri reddedenler. <gülüyor> İkinci ebedek olanlar onlardır. Onu Allah, yani Allah aranda ama o, Allah bunu ancak tasvir ediyor. birçok ayetin sonunda onu yazarlar. Yazar burada. Şimdi ne kadar Kur'an'ın yüzde seksenini okuduk, emenimen 40 50 defa bu işe geçtim. 80'e yazdım <gülüyor> ayetler yanlış hatırlıyor olabilirsem onlar vardı. Vardı. Nefslerini zulmedendiler. Orada cezayı kaçırdı. Vardı. Vardı. Nefslerini zulmedi Ama biz yine de Allah'tan umdık. Kesmeyip bir gün Allah rahmetini gönderir. Bu hükûm fikrinden vazgeçilir ve Allah daha evvel zaten vaadi var. Af, af, e edelim diyor. Ama sen teteki başı var mı soracağız? Başka mı yok hocam? Allah razı olsun. Var mı ateşte başı sorun? Dede soru uzun sürer ama yani namaz falan kılınacak diye sormak istemiyorum. Vaktinizi hani, almak sonra mı? ne kadar kaçmış. İç huzursuzluğu da Allah'tan değil midir dedem? Yani biz kendi kendimize yapıyoruz bazen de. Gözümün de var. İç, iç huzursuzluğunu yaratan da kendi biziz. İç huzursuzluğunu denemiz yani. Çok, çok didiklememek biraz hazsedebilirim. <gülüyor> Paran kayboldu. Kayboldu. Yani bunun... Şey, ne kadar üstüne gelme şey var, işte var mı? Gelmeyeceğine göre niye, niye düşüyorsun? Git, gitti git, git, bırak, bırak Niye ki, diyorsun ki? Evet yanlış, üz ama kaybeden para teklif kazanılabilir. Kaybettiğin kendi iç içindeki de bir daha yerine kalma, karar, mümkün değil. Sağlığından gidiyor insanın araç. Tek evet, o yüzden tansiyon yük yük yük yükselen, yükselen, bilmem, Kalkan içecek dediği de işte yorkun iki sedersin, şudur budur. Bunlar tekrar say deli gelmez ve Biliyor her şey senin bünyenine bir şey alıp götürür. Bunun gibi şeyler. İşte zulü bu anlama geliyor herhalde. Kur'an-ı Kerim'de nefislerinizle Nefsi Nefis zulmetler. Herhalde bu anlamı. Yani kendi kendine. Şimdi Nefise zulmetlersem. Bakın. Nefse zulmü nedir? Çok çok şey İstersin Allah'tan, İster, esirdikten eser, eser, senin boynu aşar, bu sefer hepsini birden, bunu kaldıramazsın. Bu sefer küfürs yaparsın, elindeki bol, bol, bol, bol şeyleri, imkanları boş boşuna kullanırsın. Daha fakirleri görmezsin, asıl insanı, insan olan, asıl memnun eden, Diğer insanların Hı -hı. da Hı -hı. rahata Hı -hı. ermesi. Ya Rab bana affeya derken elini alacaksın, sen rahatsız olursun. İnsan olarak kalbin rahatsız olursun. Durmayacaksın, tamam. Dünyadaki iş nedir? Mesela biraz rahat etmez. Ya bunu hayaktan sürmek, başka bir olacaktır. Yok, bir, bir evim var, bir daha olsun, bir tane daha olsun, bir tane daha olsun. Kendini sıktın, sıktın, sıktın. Gece gündüz çalıştın. Param yediğim para, kanunsuz şeyler yapıyor. Malum sayıyorum. Ne yaradın? Sakinler oldun. Epey herkesin kötü fikirleri içebildi. Adam uzarsa çıktı. Ne, ne gerek var ki? Boş. Sena tama, tamam et, etmiyor. Tamam etmedi. Tamam etmedi. Bir de diğeri ol? Biraz e, orta hayırdı. Sinir misin? Bağır beni çağırdı. Herkesin kalbini kırdın. Sonra herkesi kendini düşman ettin. Gerek var mı? Doğru. Hiçbir peygamber böyle şey değil. Üçü, dört taraftan değil. Hiçbir şey değil. Allah en güzel bir kulları onlar. Onlar, onlar kendimizi örnek alalım hep evet. evet. her şeyine ittirdik ittir gitme. Başa gelmiş. Çekeceksin. Veya her şeyi ittir deyip parşiye at at at at at at at at at at at Belki at at at at daha kötü olacak. Her şeyin at zarar. Her şeyin at zarar. Sabır at at at at at çok yemek ne olsa <gülüyor> sabah kadar güzel tavla yemek yedi sabah katamazsın iyi der abi bu kadar yemiyor kardeşim daha da iyi yarı sağlayan sağ doktorlar var biliyorsun kendimiz sağlıkta da şeyydı yarı başı var bu zamma mı